Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi Ve eshabihi ve etbaihi Ecmain Rabbi yessir ve la tuassir Rabb temmin bil hayr amin Muhterem Müslümanlar Muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım Ölüm ve sonrası Hesap günü şuuru ders serimize Başlarken Sürekli gayemizi hatırlattık. Müminlerde olması gereken bir ahiret endişesi. Bu derslerle bunu canlandırmak istediğimizi söyledik. Hesap günü şuurunun eksik olmaması gerektiğini. Yine bu dersin girişini hatırlatarak devam edelim inşallah. Yani bir mümin bir kaygı sahibidir. Bir endişesi vardır. Ama bu endişesi hep dünyevi endişe olamaz. Olmaması gerekir. Dünyevi endişelerimiz çok, kaygılarımız çok, işimiz kötü gider, arabamız bozulur vesaire vesaire. Hava bozulunca dahi büyük endişe duyarız biz insanlar, zayıflarımız vardır. Fakat esas endişemiz, esas kaygımız ahiret endişesi olması gerekir. Hesap günü şuuru ölüm ve sonrası dersleriyle bu şuuru canlandırmak. Zira kalpten ahiret endişesi çıkarsa Allah muhafaza görürsün bu bir kalp hastalığıdır, kalp ölür. Bedenler bir defa ölür fakat kalp yaşadığı müddetçe, kişi dünyada hayatta olduğu müddetçe sürekli ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu manevi ölümdür. Allah'ın emirleri doğrultusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği doğrultuda eğer yaşamazsa, hayatını devam ettirmezse o kalp, o maneviyat, o ruh sürekli ölümle karşı karşıyadır. Ölümü unutmak, ahiret endişesini tanışmamak ciddi bir kalp hastalığıdır. İnsanın kalbinin ölümüne vesile olur. Allah muhafaza buyursun. Aynı zamanda şu hadis-i şerifi de hatırlayalım inşallah dersin girişinde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir mümin iki korkuyu ve iki emniyeti bir arada yaşamaz buyuruyor. İki korkuyu ve iki emniyeti bir arada yaşamaz. Buradan kastı şudur. Yani dünyada kişiler yanlış sürurlar içinde olurlarsa, yani ahireti unuttular, ahiretle alakaları yok, Allah'la buluşmayı hiç hesaba katmadılar. Fakat bunlar böyle olduğu halde dünyada yanlış sururlar içindeler. Hiçbir şey yokmuş gibi şen şakrak hayatlarına devam ederler. Bunlar ahirette gerçek manada endişe taşıyacaklar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar ahirette korku içerisinde olacaklar. Dünyada bu yanlış sururu yaşayan insanlar. Fakat dünyada doğru korkuyu, endişeleri yaşayan insanlar Allah'tan korkan hesap gününden korkan ahiret endişesini taşıyan insanlar ahirette gerçek manada surur, refah hoşnut edici bir hayat içerisinde olacaklar. Aslında bunu bildiren Tur suresinde bir ayet kelime var 26. ayette <gülüyor> Rabbimiz buyuruyor ki cennetten bir sahne, ahiretten, gaybden bir sahne. Estaizu billah. قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي اَهْلِنَا onlar oraya cennete yerleşmişler Allah'ın izniyle. Ve orada cennette cennet ehli bir arada sohbet ediyorlar. Diyorlar ki birbirine: "İnne kunna qablu fi ehlina müşfikin." Biz bundan önce dünyada yaşıyorduk. Ailemizin, eşlerimizin, çocuklarımızın, akrabalarımızın yanındayken gerçekten bir korku taşıyorduk. Allah'tan korkuyorduk, bir ahiret endişesi vardı. Hep kaygılıydık. Dünya manasında işlerimiz çok iyi gitse bile Allah lütfedip zenginlik vermiş olsa bile Bütün bunlara rağmen bir korku vardı içerimizde Kalbimizde bir ahiret endişesi vardı Biz bunu düşünüyorduk ailelerimizin yanında Allah bize lütfeyledi Bizi öyle bir azaptan Allah korudu ki Vücudun içine işleyen bir azap dehşetli bir cehennem narı ateşinden Allah bize en büyük lütufta bulunup bizi korudu. İnna kunna min qabl nad'u. Niye böyle? Çünkü dünyada biz ona tapıyorduk. Ona ibadet ediyorduk. Ona yalvarıyorduk. Ya Rabbi, ahirette bizi ahiretin endişelerinden, korkularından, hesap gününün mahşer meydanının dehşetinden koru diye ona yalvarıyorduk. İnne huvel berur rahim. O öyle bir kerem sahibi ki iyiliğinin sonu yok. O merhamet sahibi bizi işittiği dualarımızı kabul eyledi. Öyleyse muhterem kardeşlerim her bir dersimizi dinlerken ki bu ölümle alakalı, ahiretle alakalı 5, 10, 20, 60, 70 değil Allah kadar ömür verdi bilmiyoruz. Ebedi hayatımızla alakalı konuları ilgilendiren meselelerde orada bir endişe olması gerekiyorsa onları bu dersten almamız gerekir. Teknik bir şey işlemiyoruz. Tabii ki teknik olarak da bazı malumatları elde ediyoruz. İtikadımızla alakalı malumatları elde ediyoruz. Hadislerde, ayetlerde bildirilen esasları öğreniyoruz. Fakat burada esas olan ahiret endişesinin o kalbimize, yüreğimize yerleşmesi, şurada bir yürekte bir endişe kaygı olması, bundan dolayı sürekli iç muhasebe Allah'ın murakebesinde olduğumuzu unutmamak gayemiz bu. Muhterem kardeşlerim, Kalmış olduğumuz noktada hatırlayacaksınız. Mahkeme-i Kübra gerçekleştirildi. Büyük mahkeme. Orada Allah Celle Celaluhu her kula amel defterini verdirdi. Ve Allah Celle Celaluhu her kuldan hesap sordu. İşte ömrünü nerede geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, bedeniyle ne yaptığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, sağlığında, sıhhatında ne yaptığından. Allah onlardan hesap sordu. Her kuldan Allah hesap sordu. Bu hesap gerçekleştikten sonra bugün inşallah ölüm ve sonrası derslerimizin 10. bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hesaplar verildiği Hesaplar verildikten sonra müminlerin amellerinin tartılması gündeme geldi. Mizan dediğimiz konuyu inşallah bugün işleyeceğiz. Hesaplar verilirken muhterem kardeşlerim hatırlayacaksınız geçen dersimizde söylemiştik. Kul hakları tamamen ödendi. Kimin kimden ne kadar hakkı var? En hassas bir şekilde o haklar ödendi. Gerekirse sevaplardan verildi. Sevaplar yetmediyse karşı tarafın günahlarından alınıp o kişiye o günahlar yüklendi. Bu hesaplaşma gerçekleştikten sonra Allah orada mizan denen bir terazi kurdurdu, emreyledi. Mizan bir tartı aletidir, ölçüdür. Bugün şu dünya gözüyle şu mevcut aklımızla kavrayamayacağımız bir şey. Çünkü o neyi tartıyor? Amelleri tartıyor. Allah dilerse yani rasyonel bir akıl hep böyle akılcılar var ya pozitivistler vesaire her şeyi rasyonel bir akılla açıklamaya çalışıyor. Halbuki bu şeyler ahiretle alakalı gaybden verilen haberler rasyonel akılla açıklanmaz. Nas'la açıklanır Haberle açıklanır Hadisle açıklanır Allah Celle Celaluhu dilerse e Kul bugün istediği her şeyi ölçebiliyor e Bırak teraziye koyduğunda Şu mus kaç kilo geldi Patates kaç gram oldu Havanın sıcaklığını Havanın basıncını Her şeyi ölçebiliyor kul insan Allah'ın ona verdiği akılla Allah dilediği anda o amelleri tartan Bir ölçü yaratmaya muktedir değil midir Amelna muktedirdir Allah yaratmış olduğu ismine mizan dediği tartı aletiyle her kulun amellerini ölçecektir. Tartacaktır. Amelden geriye ne kaldıysa artık. Hani biraz evvel hesaplaşma oldu dedik ya. Sevaplar gitti. Günahlar eklendi belki. Allah muhafaza buyursun. İşte bu geriye kalan ne varsa zerre miktarınca iyilik kötülük ne varsa o mizan denilen tartıya konulup hasenat olan iyilikler sağ tarafa kötülükler seyyiat sol tarafa yerleştirilip bir tartıdan geçirilecek kalmış gelmiş olduğumuz nokta burası ahirette yaşanacak olan merhadeleri anlatırken muhterem kardeşlerim Enbiya suresinde 47. ayette bu hakikati Rabbimiz dile getiriyor beyan ediyor buyuruyor ki billah, biz kurarız diyor Allah Celle neyi Adalet terazilerini kurarız. Ne zaman? لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde. Kıyamet gününde kulların amellerini tartacak olan adalet terazilerini biz kurarız diyor Allah Celle Celaluhu. Mahkemeyi i kübradan sonra, hesaplaşma gerçekleştikten sonra, amel defterleri verildikten sonra bu tartıyı kurarız. فَلَا تُذْ لَمُنَفْسٌ شِيْئًا Adalete vurgu yapıyor Rabbimiz. El addolan mutlak adalet sahibi Allahu azimuşşan. Fela tuzle münefsun şey'a korkmayın. O sizin hilekar sahtekar pazarlardaki tüccarlarınızın terazisine benzemez bu haşa. Şuraya vurgu yapıyor bak adalete. Hiç kimseye hiçbir şekilde o adalet terazisinde haksızlık yapılmaz. O öyle bir terazidir ki zerreyi dahi ölçer olduğu gibi ölçer. Ama merhametle ölçer. Oraya biraz sonra geleceğiz inşallah. وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ Eğer yapılan iş, iyilik veya kötülük, hardal tanesi kadar bir ağırlıkta dahi olsa اَتَيْنَا <gülüyor> بِهَا Oraya onu koyarız diyor Allah Celle Celaluhu. Onu getiririz. O kurulmuş olan adalet terazisine, iyi veya kötü ne varsa oraya yerleştiririz. وَكَفَى بِنَا hasibin <حَاسِبين> Hesap görücü olarak biz yeteriz diyor Allah. Bizden başka değil zaten Maliki Yevmuddin değil miydi? Din gününün, ceza gününün, mükafat gününün mutlak hakimi Maliki kimdi? Allah Azze ve Celle ondan başkası değil. وَكَفَى بِنَا hasibin <حَاسِبين> Öyleyse hesap görücü olarak biz yeteriz buyuruyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Yine Kari'a suresinde Belki sık sık bu kısa sure dediğimiz fakat gerçekten o kısa surelerin içerisinde o kadar ahiretle alakalı hesapla alakalı ölüm ve sonrasıyla alakalı meseleler var ki bir manasını keşke bilsek okurken anlasak ona göre ayaklarımızı denk atsak. O Kari'a suresinde Rabbimiz ne buyurdu? فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَاز۪ينُهُ فَهُوَ fi ع۪يشَةٍ رَاضِيهُ Mizan terazi kuruldu. Allah amellerin tartılması için emir verdiği. Kimin iyi amelleri sakulet ağır gelirse fehu ve fi Hayatı yaşantısı artık bundan sonra hoşnut verici, güzel, hoş, tatlı bir şey olacak. Bu güzel taraf elhamdülillah. Ve emma men haffat kimin de tartısı hafif gelirse yani sağ tarafını kastediyor Rabbimiz. Yani hasenatı az, iyilikleri az koyacak bir şey yok. Namaz yok. Bir bazen cuması vardı. O da gitti milletin dedi yapmıştı. Bazen orucu vardı. O da gitti haset etmişti. Ateşin odunu yediği gibi, kurdun odunu kemirdiği gibi salih amelleri kemirir dedi ya efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Onlar da savruldu. Yok koyacak bir şey yok. Ve emmen khaffat mavazinuhu kimin de hafif gelirse fe ummuhu haviye. Onun da anası haviyedir. وَمَا ادْرَاكَ <مَاهية> Bilir misin nedir o? Narun Hamiye. O diyor Allah Celle Celaluhu çukurda cehennemin bir ismidir, bir katının çukurda olan bir ateştir buyurdu Allah Celle Celaluhu. Haviye. Öyle bir ateş ki muhterem kardeşlerim burada o çukura işaret ediliyor. Şimdi ateş zaten haddi zatında dehşet verici, insanı korkutan, ürperten bir şey. Ateş. Bir kişi ateşten korkar. Yanmaktan çok korkar. Ama o ateş bir de çukurda yakıldıysa ve yanan kişi veya yakılacak kişi o çukura atılıp ateş onu çep çevre kuşattıysa fe ummuhu haviye. Yani burada tabiri caizse anası ağlar diye bir kelime var ya Türkçemizde o manayı ifade ediyor ait kelimede Rabbimiz Allah Celle Celalü. Anası ağladı. Ateş onu çep çevre kuşattı. Çukurun içerisinde çıkması mümkün değil. Ateş onu kuşattı. Fe ummuhu haviye. Kimin için? ameller kondu tartıldı hafif geldi sağ tarafa konacak bir şey kalmadı onun için o tartmanın sonunda Allah Celle Celaluhu onun cehenneme gitmesine hükme eyledi diyor ayeti kerimede muhterem kardeşlerim şimdi peki bu terazide mizanda o adalet terazisinde ölçüsünde Hangi değerler ağırlık verir? Bunu öğrenmeye çalışalım inşallah ki oraya yatırım yapalım. Yani kur biraz dalgalandığı zaman euro, dolar filan fazla zengin olmasak böyle böyle küçük eurolarımızla o kurdaki dalgalanmalardan bir çıkar elde etmeye çalışıyoruz değil mi? E biz yapmasak da genel insanlar yapıyor bunu. Şimdi orada bir çıkar var. Geçici yine düşecek yine çıkacak. Zaten oynayanlar belli. Fakat burada ahirette ebedi kazanç verecek olan bir ağırlıktan bahsediyor. Hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Şunu genel olarak söyleyebiliriz. Bütün ibadetler o terazide sağ tarafta bir değeri vardır. Bütün ibadetler, bütün iyilikler Allah rızası için yapıldıysa İhlas ile sadece Allah'ın rızası umularak yapıldıysa Vallahi azîm orada zerre miktarince de olsa büyük karşılığı olacak. Zerre kadar dahi olsa. Adaletle tartılacak fakat merhamet önde olacak. Şimdi bakın şunu söyleyelim önceden. Allah Celle Celaluhu adaletle tartacak dedik fakat merhametiyle muamele edecek. Niye bunu söylüyoruz durmadan? İbn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhumadan aktarılan bir kutsi hadis var. Yani lafzı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, manası Allah Celle Celaluhu'ndan bu vahyi gayr metlu olan bir kutsi hadiste şöyle bildiriyoruz. Şöyle buyuruyor Rabbimiz: "İde hemma bir şeyi etin. Dikkat edin. Kulum bir kötülük yapmayı tasarlasa, planlasa, düşünse kötülük yapacak bir şeyi Ve lem ya'melha ama sonra ondan vazgeçse, yapmasa bak kötülük yapmayı düşündü. Yapmadı. Ketebtuha lehu haseneten. Ona bir iyilik yazarım diyor Allah Celle Celaluhu. Sevap yazdır Bir günah işlemeyi tasarladı, planladı, fakat sonra vazgeçti, yapmadı. Yapmadığından dolayı amel defterinin sağ tarafına bir sevap yazdırırım diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Allah. Merhamete bak. Fe <gülüyor> in yaparsa eğer ketebtuha seyi etem vahideten. Sadece bir günah yazılır. Yapmayınca sevap, yapınca da bir günah, mislince, dengince Neyi planladıysa ona göre bir günah yazılır. Hadis devam ediyor. وَاِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ Bir iyilik, bir hasene yapmayı planladı, tasarladı, düşündü velem ya'melha. Fakat gerçekleştirmedi. Gerçekten az meylemişti. Bu gece dedi Allah'ın izniyle teheccüde kalkacağım. Çok faziletli bir şeymiş. Terazide inanılmaz bir ağırlığı varmış dedi. Saatını da kurdu Hatta öğlen uykusuna da yatmıştı imkanları varsa O gece namazına kalkmak için Velem ya'meleha Kalkamadı Yapamadı ama azmetmişti gerçekten kalkacaktı Allah biliyor kalbini Ölçen kim? Allah Bilen kim? Allah Sudurun içinde olana göre değerlendiren kim? Allah Ketebtuha lehu haseneten Yapmadığı halde ona bir sevap yazdırırım diyor Allah Fein amileha Yaparsa eğer o düşündüğünü bir de hayata geçirirse, kitaptağı 10 hasenat ila 700 zayıf. O zaman ona 10 kattan 700 kata kadar mükafat yazdır. Bir yaptığına. Sen bir yaparsın Allah en azından 10 kat yazdırır. İsterse 700 kat yazdırır. O da kişinin kalbindeki o gerçekleştirdiği andaki ihlasına göre değerlendirilir dedi muhterem kardeşlerim bu hadis-i şerifte. Öyleyse tabiri caizse amel avcısı olmamız gerekiyor. Salih amel avcısı. Hayırlı işlerin peşinde hani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir hadiste geçiyordu ya mefatihadil hayri megalik alişşer <gülüyor> hayırların anahtarı olun kötülüklere kilit olun diyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yorulmadan, bıkmadan bir işi bitirdikten sonra diğer hayırlı işin peşinde avcı gibi koşturmamız gerekiyor. Çünkü her bir amel, her bir değer terazide sağ tarafa yerleştirilen büyük bir hazine Allah'ın izniyle muhterem kardeşlerim. Bir de özel bazı şeyler var. Onları da söylemeden geçmeyelim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Buhari'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan aktarılan o hadiste ne buyuruyordu? kelimتان hafifetani, alal lisan iki kelime söyleyeyim size dedi efendimiz Aleyhissalatu vesselam dilinize çok kolay fakat fakilatan fil mizan habibatan lirrahman <gülüyor> Allah'ı hoşnut eden onun hoşuna giden terazide büyük ağırlık veren iki kelime öğreteyim dilde de çok kolay derseniz onlar Ahirette terazinin sağ tarafında büyük bir ağırlık gerçekleştirecek Allah'ın izniyle. Nedir o? Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Öğrenin deyin günde yüz defa Allah'ın izniyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu. ashab kiram diyordu. Biz demiyoruz. Zikir yok. Tesbih yok. Namazlardan sonra dahi tesbihat yok. O da bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine... Mizanda sağ kefede ağırlık yapacak yegane amellerden birisi de namazlardan sonra yapılan o tesbihat, tezkirat Allah'ın izniyle. O Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah bunları demek. Bak dile kolay bir dakika içerisindene kadar diyebilirsin. 2 dakika içerisindene kadar diyebilirsin. Kaç dakikalarımız geçiyor bir gün içerisinde. Herkes nefis muhasebesi yapsın muhterem kardeşlerim. Sabah geçiyor, akşam geçiyor, gece geçiyor. Halbuki her bir anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o terazinin sağ tarafına konup ağırlık yapacak virtleri var, zikirleri var. Bizde nerede? Biz neyimize güveniyoruz Allah için? Ahiret endişesi dahi taşımadan, bu amelleri yerine getirmeden... Bugün müminler nelerine güveniyorlar? Allah muhafaza buyursun. Yine Ebu Derda radiyallahu anh Ebu Davud'da geçen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu diyor. "Me şeyin efkalu fi'l mizan. Hiçbir şey ahirette mizanda terazide daha ağır olmaz şundan başka min husnil hulqi. İyi ahlaktan başka. Yani bu terazide tarifsiz, akıl almaz bir ağırlık yapacak. İyi ahlak. İnsanlarla iyi geçinmek. Hanımınla iyi geçinmek. Efendinle iyi geçinmek. Talebenle iyi geçinmek. Hocanla iyi geçinmek. Komşunla iyi geçinmek. Çevrenle iyi geçinmek. insanlara güler yüz göstermek. Vesaire vesaire. Ahlak namına aklınıza ne geliyorsun? Diline sahip çıkmak. Kalbine sahip çıkmak. Hüsnü zan beslemek. izan yapmamak. Vesaire. İyi ahlak namına ne geliyorsa aklınıza azim, O buyurdu. Ağzına, diline yalan ve yanlış asla değmeyen, bulaşmayan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben demiyorum. Biz sadece aktarıyoruz. O buyurdu. O en ağır bir değerdir mizanda terazide buyurdu muhterem kardeşlerim. Uhud dağından daha ağır bir şey var terazide buyurdu. Nedir o? Cenazeye katılmak. Bir müminin cenazesine iştirak etmek onun cenaze namazını kılmak onu defnetmek o muamelatta bulunmak Uhud dağından daha ağırdır Sakefe'de ya Uhud dağı kadar kimse hemen işleyebilir direk kolay. işte Allah merhametiyle muamele edecek derken bunu kastettik muhterem kardeşlerim başka Allah'ın imtihan ettiği durumlar vardır bu dünyada hastalık verir organlarına uzuvlarına zarar gelebilir Allah muhafaza buyursun bir bela gelir evini malını barkını kaybedebilirsin. Daha büyük bir bela gelir evladını kaybedebilirsin. Kim salih evladını mesela o hayattayken kaybederse Allah onu vefat ettirirse yanına alırsa o da buna sabredip inna lillah ve inna ileyhi raciun derse karşılığını Allah'tan beklerse onun terazisinin sağ tarafında tarifsiz bir değer olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir şey aklınıza ne gelirse muhterem kardeşlerim yine Hazreti Cüveyriye radiyallahu anhaya öğretmiş olduğum üstümde geçen bir tesbih vardı hani o bir sabah namazdan sonra oturmuş saatler boyunca zikir yapıyordu Hazreti Cüveyriye annemiz radiyallahu anh'a mübarek annemiz onun eşi baktı zikir yapıyor gitti saatler sonra geldi hala yerinde zikir yapıyor ne diyorsun sen ne yapıyorsun dedi böyle böyle diyorum ya Resulullah, bak sana dedi dört şey öğreteyim dört kelime onları söylersen o söylediklerinin hepsinden daha ağır gelecektir bütün bunları onları söylersen bunun ağırlığında olmaz bir defa desen subhanallah ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete harşihi ve midade kelimatihi ya hocam bu bana çince gibi geliyor demeyin her şeyi anlıyoruz. Hiçbir şey bize Fransızca, Çince gelmiyor da hiç anlamamız gereken gereken şeyleri de anlıyoruz da şu hadis-i şeriflerde bilinen tesbihatı niye anlayamıyoruz? Niye öğrenemiyoruz? Şu dört kelimeyi bir mümin yani gerçekten aklı kıt olsa yok burada böyle bir adam da ben göremiyorum. Hepiniz benden akıllısınız maşallah. En aklı kıt olan bir adam bile şunu dört haftada ezberler mi? Bir haftada birisini ezberlesen 4 haftada bunu ezberler mi ezberler Kesinlikle e Niye ezberlemedik bugüne kadar Veya bilmiyorsak Ezberleyelim Muhterem kardeşlerim Hiçbir değerin bu değerlerden başka faydası yok o gün Hiçbir akçe geçerli değil o gün Allah muhafaza buyursun Bunlar elimizde değilse O zaman işimiz felaket Koyacak bir şeyimiz kalmayacak Hangimiz diyebiliriz Ya Rabbi ben dilimi ömür boyu hakimdim hiç dedikodu yapmadım gidecek o ameller dedikodu yaptığımız ölçüde o hasenat verilecek karşıdaki tarafa hangimiz diyebilir ki ya Rabbi kalbimden dahi hiç su yüzden geçirmedim haset etmedim Allah muhafaza yapıyorsun dilin kemiği yok derler çok kolay bir şekilde günah işler hafazan Allah öyleyse bunlara ihtiyacımız var muhterem kardeşlerim şimdi Belki şöyle diyebilirsiniz haklı olarak ama bunlar hakikat açıklamak mecburiyetindeyiz. Hani hocam bir hafta boyunca çalıştık yorulduk bir de derse geldik senden de tabiri caizse bir dayak yedik burada. Bir de müjde vereyim o zaman inşallah ama öyle bir müjde vereyim ki bir müjdeyi aktarayım yani biz müjde veremeyiz. Fakat bu müjdeyi Ahmet İbni Hamel Müsnen'de almış Tirmizide geçiyor İbn Mace'de geçiyor bir hadis-i şerif paylaşalım inşallah ama ne müjde var orada Allahu Ekber Gerçekten unutmayın bu hadisi Allah'ın izniyle Ahiret için bir müjde olsun Amellerin tartılacağı terazi için Bir müjde olsun Teala. Abdullah bin Amr bin As Radiyallahu anh rivayet ediyor Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor, Yüce Allah Ümmetimden bir adamı Bir kişiyi kıyamet gününde Herkesin önüne Çağırır bütün insanlığın huzurunda Allah Allah sırlar açıklanacak rezil olmak var melekler haykıracak falanca kul böyle yaptı karneyi sağ elden almak var sol elden almak var bunları söyledik bütün insanların huzurunu Allah çağıracak ve hesaba çekecek o kişinin dünyadaki bütün amellerinin yazıldığı 99 tane sahife konacak önüne çok büyük sahifeler buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Düşün bir ortalama ömür 60 sene olsa. Her saniyesi değil sallisesi dahi kaydedilmiş olsa ki kaydediliyor. Ağzından çıkan her söz önemsiz zannettiği şeyler dahi kaydedildiğini düşün. O defterlerin büyüklüğünü düşün. Bir şey daha söyleyeyim. Her amel birde hangi niyetle kaydedildiğini düşün. O da yazıyor. Yani ne yaptı? Ne zaman yaptı? Nasıl yaptı? Kiminle yaptı? Ve niçin yaptı? O da yazıyor. Çünkü ona göre değerlendirilecek zaten. Bu 99 sahife çok büyük sahifeler önüne konacak. İçi kötülüklerle dolu. Allah Celle Celaluhu kuluna soracak. Etunkiru minhâdâ şeya. Burada yazan şeylerden hiçbirini inkar ediyor musun? Önüne kondu. Hani ne dedik? İkra kitabek denilecek. Oku şimdi onu. Ne yaptığını kendin oku. Sana hesap görücü olarak bu kitap yeter. Bunlardan hiçbirini inkar ediyor musun? Şu hafaza melekleri kiramen katibin o yazıcı kaydedici melekler sana yoksa haksızlık mı yaptı diyecek Allah Celle Celaluhu. Kuluna soruyor. Dikkat edin muhterem kardeşlerim. Gayıptan bir haber. Kul diyecek ki La Ya Rabbi. Vallahi öyle değil. Hepsi doğru Ya Rabbi. İnkarı mümkün değil. Unutmayın. İnkar edenler ahirette kim olacak? Dünyada inkar eden kafirler. Onlar da inkar edince ne olacaktı? Eli, ağzı, gözü, ayağı, yer, gök şahitlik yapacak. Melekler şahitlik yapacak. Kullar şahitlik yapacak. Mümin inkar etmez. Ya Rabbi inkar etmiyorum Efe leke uzrun Şurada yazılı olan Benim yasakladığım şeyleri yapmışsın inkar da etmiyorsun Bir mazeretin var mı? sun La Ya Rabbi yok Ya Rabbi Hiçbir mazeretim yok Ya Rabbi Kulun başı eğik Huzuru ilahi Mahkemenin sahibi Allah Celle Celaluhu Akibet belki cehennem olacak Dehşet bir durum Nasıl düşünün Manzarayı bir canlandırmaya çalışın Tasarlamaya çalışın Kulun o andaki o durumunu bir düşünün Muhterem kardeşlerim O anda Allah ona buyuracak ki Bele Senin zannettiğin gibi değil diyecek Evet Bu kadar kitabe var Yazılmış yaptıkların cürümle dolu Fıskla dolu fakat inkar etmiyorsun, mazeretin de yok bela ama yine de zannettiğin gibi değil. İnne leke indena Yanımda, katımızda senin için bir iyilik var. Bir iyilik var. O kadar kitaplar dolu seyyi'e ile kötülükle katımızda bir iyiliğin var. Fe innehu la zulme aleyke el Şunu da unutma ki sana bugün asla zulmedilmeyecek. Haksızlık yapılmayacak. Fe tahrucu bi taqatun. Oradan bir yaprak gelecek semadan. Amel defterinden bir yaprak, bir yaprak. 99 tane kitabı orada. Dolu, ağırlık vermiş. Bir yaprak oradan gelecek. Fiha orada şu yazılı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: Eşhedü en la ilahe illallah ve şehid en Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime işadet yazan. Kul onu söylemiş. İtikadı muvahhid, mümin itikadıymış. Müslümanmış yani. Allah'a inanmış, tauhudu inkar etmiş ama günahlar istemiş. Haramlar noktasında zaafı varmış. O de, o kağıtta bu yazılır diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah buyuracak ki: "Uhduruhu" al onu şimdi teraziye koy diyecek Allah Celle Celaluhu sağ tarafına sol tarafta 99 tane kitap var hatta hadisin o başından ne buyurmuştu her kitabın büyüklüğü gözün görebileceği yere kadar, büyük, yere kadar büyük o kadar geniş karşısına bir yaprak kondu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırak o küçük kağıdı terazinin sağ kefesine kul diyecek ki ya Rabbi Ma هَذِهِ الْبِتَاقَةُ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ Ya Rabbi, Şu kadar 99 kitap varken orada bu küçücük kağıdın yaprağın ne ağırlı olacak onun karşısında? Kul ümitsiz bir halde sanki. Yani ümidini kesmiyor ama orada bir karşılık var. 99 kitap var. Bunun ne ağırlığı olabilir ya Rabbi? Allah buyuracak ki yine inne lâd. Zulma aleyke liyav. Sana bugün haksızlık yapılmayacak kulum koy diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya kadar anlatan, bildiren bize şöyle bir müjdeyle hadisi tamamlıyor muhterem kardeşlerim. Fatu <tüldeğü> da sicillatu fi <fî> keffetin O bütün 99 kitabe terazinin sol, ke sol kefesine konacak. Vel bitaqatu fi keffetin o yaprak da terazinin sağ kefesine konulacak. Fetâşetissiccilet. O 99 kitap hafif kalacak ve sakulatül bitaka. Vallahi kelime-i yazdığı o bir yaprak onlardan daha ağır gelecek. Niye biliyor musun? Fe lâ yezkulu ma'sme'llahi şeyun. Çünkü Allah'ın adının isminin karşısında hiçbir şeyin ağırlığı olmaz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim. Öyleyse biz müminlere düşen bu tevhidi bozacak olan, kelime-i şehadetimize zarar verecek olan bütün itikatlardan, fikirlerden, ideolojilerden uzak kalmak. O ideolojileri satan, itikadımıza zarar veren kişilerden uzak kalmak Allah muhafaza versin yılandan, arslandan, ateşten kaçar gibi kaçmak onlardan bu öyle bir değer ki Allah'ın izniyle eğer kelime-i şehadet varsa orada eğer itikadımız sağlamsa Allah'ın izniyle hiçbir şey onun karşısında ağırlık vermeyecek dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah diğerlerinin üstünü silecek öyleyse İtikadımızın nasıl olması gerektiğini öğrenmekle mükellefiz zaten la ilahe illallah derken la neydi illallah neydi muhterem kardeşlerim yıllardır bunları bu hakikatları sizlerle paylaşmaya anlatmaya dilimiz döndüğünce çalışıyoruz genel derslerde özel derslerde bu önemli diyoruz önemini anlayın değerli kardeşlerim hem burada olan hem burada olmayıp bizi dinleyen muhterem kardeşlerim muhtereme bacılarım. Allah muhafaza buyursun. Eğer orada bir sorun olursa perişan oluruz. Hiçbirimiz iddia edemeyiz günahsız gideceğimizi. Ama o değer varsa Allah'ın izniyle o zaman o değer kurtarıcı olacaktır. Allah'ın lütfuyla, inayetiyle, izniyle. Ama oraya zedelendirmeyelim. Bugün itikatlarımız gece gündüz saldırı altında. Gece gündüz saldırı altında. Medyasıyla saldırıyorlar, kiliseyle saldırıyorlar. Müsteşliklerle saldırıyorlar, oryantalistlerle saldırıyorlar. Dışarıdaki düşmanların saldırısı tutmadığını görünce içerideki kilise çocuklarıyla saldırıyorlar. Hep görüyorsunuz, seyrediyorsunuz. Akaidimizden olan, itikadımızdan olan diğerleri inkar ediyorlar. Kur'an'a saldırıyorlar, sünneti inkar ediyorlar, şefaati inkar ediyorlar, kabir azabı yok diyorlar. Bukhari'yi yok diyorlar, uydurma diyorlar. Allah'a mafaza buyursun. Ya bunlar güzel anlatıyor Gerçekten mantıklı da geliyor dersek gideriz Allah hafaza buyursun Allah onunla beraber git diyecek o gün O Resulullah'ın buyruklarını inkar etmişti Şefaat yok demişti Kabir azabı yok demişti Mütevatir de ne demişti Hadisler bitince sıra Kur'an'a gelmişti Manası Allah'tan lafzı Resulullah'tan dedi Dediler ve diyorlar durmadan sürekli televizyonda diyorlar, üniversitede diyorlar, her yerde anlatıyorlar. Niye bunun altını çiziyorum? Çünkü bu itikadımızla alakalı bir mesele. Bir kişi hata edebilir, günah işleyebilir. Fakat eğer bunların dediklerine eğer gönül verirse Allah muhafaza buyursun. Şu kelime-i şahadetine zarar gelirse itikadına bütün günahları yok edecek bir ağırlığı kaybetmiş olur bundan daha büyük felaket olmaz muhterem kardeşlerim hani gerçek iflas nedir diye sorunca budur işte namazı var orucu var bir sürü amel var gitti fakat hepsi yok olmuş savrulmuş toz duman olmuş bir şekilde Allah muhafaza bürsün muhterem kardeşlerim mizanda ameller tartıldıktan sonra daha teferruatlı da anlatabiliriz fakat bu kadarıyla iktifa edip inşallah Hiçbir ameli, iyiliği, hasenatı küçümsemeden amel defterinin sağ tarafına yazılacağını ümit ederek, ihlasla yaparak hayatımız boyunca koşturalım diyelim. Öyle yalvaralım, öyle çalışalım. Öyle gayret edelim. Birbirimize teşvik olalım. Teşvik edelim. Ve Allah için hayır yolunda da birbirimizle yarışalım. Bu da Allah'ın istediği bir şeydir. Bunları yaptıktan sonra Allah'tan ümit kesmeyelim. Yeter ki ihlas da yapıldıysa, Kelimi i şahadetin gereği yerine getirildiyse Allah'ın izniyle amel defterlerimiz, o amellerimiz ahirette mizanda sağ kefede ağırlık verecektir muhterem kardeşlerim. Mizanda ameller tartıldıktan sonra bir imtihan yeri daha var mahşerde cennet ve cehenneme gelmeden önce. Fakat onu bugün istemeyeceğim inşallah. Sırat Köprüsü var. Ona özel bir ders yapalım Allah'ın izniyle. Sırat Köprüsü'nü ve Havz-ı Kevser'i, Resulullah'ın havzını özel işleyelim inşallah bir sonraki dersimizde. Fakat orada yine bir hakikat var ki bugün onunla tamamlamak istiyorum inşallah. Mizanda ameller tartıldıktan sonra muhterem kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer şefaat edenlerin şefaati söz konusudur. Yani ameller tartılmış fakat amellerin tartılması sonucunda Müslüman mümin fakat günahkar cehenneme gitmesine hükmedilmiş. Bakın kafir değil müşrik değil Allah muhafaza versin. Bunlar ebedi cehennemliktir. Ne yaparsa yapsın hiçbir şey onları kurtarıcı değildir. Ölümle defterleri kapanmıştır. Şefaat onlar için yoktur. Fakat şefaat Müslümanlar için haktır. Bir şeyden bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Mahşer meydanında insanlar toplandıktan sonra o şefaati uzma için büyük şefaat için bütün veya birçok peygamberin yanına gittikten sonra Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip yalvarıp o şefaatın verildiğini işlemiştik mahşer meydanında. Ona şefaati uzma diyoruz. Fakat bir de burada bir şefaattan bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mizanda. Terazide, suçlu, mücrim, boynu bükük, amel az, cennete gitmesine yetmemiş veya denk gelmiş, arafa gitmiş. Bunlar için şefaat var diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatim ümmetimden büyük günahları işleyenler içindir diyor muhterem kardeşlerim. Şimdi bir hadis-i şerif paylaşalım inşallah. Şefaatı özel olarak işlemiştik oraya tekrar girmeyeceğim ilmi olarak şefaatin ne anlama geldiğini inkar edenlerin inkar ettikleri bütün noktadaki o ortaya attıkları o saçmalıklarını delilleriyle onlar anlatmıştık derslerimiz onlara girmeyeceğim tekrar fakat burasıyla alakalı muhterem kardeşlerim bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışalım inşallah Hazreti Enes radıyallahu anh'ın Tirmizi'de Geçmiş olan aktardığı bir hadis-i şerif var buyuruyor ki Kale dedi ki Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh Seeltün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sordum bir gün ya Resulallah En yeşfe alihi yevmel kıyameti Bana kıyamet gününde şefaat etmeni isterim dedim diyor. Kim? Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh Hz. Enes İbni Malik Resulullah'a hizmette bulunmuş yanında büyümüş yetişmiş bir sahabe. Rabbim onun da şefaatine bizlerin nail eylesin. O anlatıyor. O sahabe diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a en yeşfa alî yevmel kıyameti. Bana kıyamet gününde şefaat etmesini talep ettim diledim. isteğine bak Hz. Enes'in radıyallahu anh fe Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ene fa'ilun Tamam ey Enes'im Var yapacağım dedi Şefaat edeceğim dedi Ene fa'ilun Şefaat ederim dedi Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Kale Diyor ki Hazreti Enes radıyallahu anh Kultu ya Resulallah Fe eyne etlubuke Tamam ya Resulallah Dünyalar onun oldu ama Enes'im sana şefaat ederim dedi ama nerede arayayım seni ya Resulallah dedi. Seni nerede arayayım kıyamet gününde ya Resulallah? Mahşer var, mizan var, sırat var, dehşet sahneler var. Nerede bulacağım seni ya Resulallah diye sordum. Kale buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Utlubni awla ma tetlubuni sırat en önce beni sıratta ara sırat köprüsünde beni en önce sırat köprüsünde ara dedi. Bitirelim hadisi inşallah. Qultu fe in lam alqak sırat ya Resulullah seni orada bulamazsam ya Resulullah Hazreti Adem'den beri son insana kadar milyarlarca trilyonlarca insan gelecek oradan geçecek ya Resulullah. Hiçbir kimse yoktur ki yaratılmış oradan geçmemiş olsun diyor Allah azimişan seni orada bulamazsam ya Resulallah kaygıya bak ya kimde bu kaygı? Hazreti Enes ibni Malik radıyallahu anh hani Efendimiz aleyhisselam Medine'ye geldiğinde herkes bir şeyler getirmiş onun anası da verecek bir şey yok getirdi ya bu yavru senin olsun ya Resulallah dedi onun dizinin dibinde yetişen hizmetçi olan Hazreti Enes radıyallahu anh kaygısı bu endişesi bu orada bulamazsam ya Resulallah nerede arayayım dedi Gale buyurdu ki fetlubni indel mizan beni o amellerinizin tartılacağı onları tartacak mizan denilen tartının yanında ara Kultu dedim ki ya resulullah fe in lem indel mizan orada bulamazsam ne yapayım ya resulullah fetlubni indel hauz o zaman da beni havzı kevserimin yanında ara fe la uhti bu hadhihi mutlaka ben bu üç yerden birinde olacağım ey Enes dedi. Yani mutlaka bir yerde beni bulacaksın. Bana mutlaka bunlardan birinde kavuşacaksın Enes'im dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Şimdi e peki beni burada ara, beni burada bekle, burada bulursun dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adım geri gidelim. Ne sormuştu Hazreti Enes? En yeşfe'alî bana şefaat etmeni istiyorum ya Resulullah. Yani beni orada bekle oralarda şefaat edeceğim Enes dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim bu haber veya buna benzer haberler hadisi şerifler nedir? Nasıl anlamamız gerekir? Ahiret endişesi taşıyan insanlar için Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh gibi bir tesellidir bu haberler. Kadettin. Bu çok önemli burası. Bu hadisler nedir? Hazreti Enes gibi ahiret endişesi taşıyan müminler için tesellidir. Asla ve asla. Affedersiniz. Sözüm meclisten dışarı. gavur gibi yaşarım ama ahirette şefaat damalı götürürüm demek değildir bu hadisler aşağı. Onlar için yok böyle bir şey. Onlar için yok. Fakat ahiret endişesi var. Didinmiş, yırtınmış La ilahe illallahı demiş, anlamış, ona göre yaşamış. Muhammedun Resulullahı demiş, anlamış, ona göre yaşamış. Fakat eksiklikleri var, hataları var, günahları var, büyük küçük. Onlar içindir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka değil. Yani bu haberler bizi Allah muhafaza buyursun bir gevşekliğe, bir tembelliğe sevk etmesin. Onun için altını çiziyorum. Bu haberler bizi daha fazla amel etmeye gayret edip bir teselli olsun. Zira bu haberin karşısına şunu da koyarsak tam doğru anlarız inşallah. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha'dan Ebu Davud hadisi bu. Kendisi rivayet ediyor. Annemiz Ayşe radıyallahu anha diyor ki Hazreti Ayşe bir denge sağlayacağız inşallah. Bir tarafta bu şefaat Hazreti Enes radıyallahu anh gibi Mizanda, sıratta, Havz-ı Kevser'in başında Resulullah bekleyecek, şefaat edecek Allah'ın izniyle. Allah'ın izin verdiklerine şefaat edecek. Sadece Efendimiz Aleyhisselam'ı değil, peygamberler, melekler, şehitler, önceden vefat etmiş çocuklar, hafızlar, salih müminler şefaat edecekler. Bu hakikat. Fakat bu hakikatın karşısında dengeyi sağlamak için şu hadisi de aktarıp inşallah tamamlayalım muhterem kardeşlerim. Annemiz Aişe'den radıyallahu anha enneha o var ya bir gün zekretin nara bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var bir de o var başka hiç kimse yok cehennemi hatırladı febek ve ağladı meseleye bak bu bir ders aslında burada durmak gerekir bu yeter ömür boyu bir ders olarak. Yani müminlerin annesi dediği Allah'ın Kur'an'da iffetli olduğunu Kur'an'da tescillediği Hazreti Ayşe, Hazreti Ebubekir'in kızı, Resulullah'ın hanımı o validemiz, o anamız Hazreti Ayşe radıyallahu anha oturmuş bir gün cehennemi hatırlıyor ve ağlıyor. O kim biz kimiz ona göre. Febeket Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü onun ağladığını ve sordu ma ki niye ağlıyorsun? Ey Ayşe dedi ne oldu durup dururken ma ki niye ağlıyorsun? Ya Rasulallah, dikkat etti. Ya Resulallah, sadece cehennemi hatırladım. O ayetler, o bildirdiğin hadisler aklıma geldi, ağladım ya Rasulallah. Bu mesele bu. فَهَلْتَذْكُرُونَ اَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ya Resulallah Sonra buyurdu ki Hazreti Aişe annemiz Ya Resulallah Kıyamet gününde Beni de Veya bizi de Eşlerinizi, akrabalarınızı, ehlinizi, ehlibeytinizi beytinizi Hatırlayacak mısınız ya Resulallah Bize şefaat edecek misiniz ya Resulallah Bize yardımcı olabilecek misiniz ya Resulallah Sordu Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha muhterem kardeşlerim o sordu biz de öğreniyoruz Allah'ın izniyle. Dedik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama fi felâtheti mevâtin felâ yedkuru ahadun ahada. Üç yer vardır ki ey Ayşem, orada kimse kimseyi hatırlayamaz. Yani ben alemlere rahmet Allah'ın en çok sevdiği peygamberlerin en büyüğü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hiç kimseyi hatırlayamayız dedi. Hiçbir kimse kimseyi hatırlayamaz. Üç yer vardır. Üç mekan. Bir, indel mizani tartının başında. O bugün anlattığımız, o hesaplaşmadan sonra geriye kalan amellerimizin konacağı, zerre dahi tartılacağı o mizanda Vallahi Aişem kimse kimseyi hatırlayamayacak. Hatta ya'leme, e yekiffu mizan hu ev Ta ki o terazi sağ taraf ağır mı basacak, hafif mi kalacak belli oluncaya kadar. Kimse kimseyi hatırlayamaz. O belli olana kadar çok dehşet bir yerdir orası. İşte burada her zerreye ihtiyaç var diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani oraya hazırlıklı gelin diyor muhterem kardeşlerim. Orada bana güvenme Ayşem. Orada sana bir faydam yok. Yani ben kalkıp ya Rabbi şunu da koyar mısın Ayşem için diyemem diyor. Fatıma da öyle dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kendini ateşten koru sana bir şey yapamam dedi kızım. Öyleyse muhterem kardeşlerim şefaat hadisini veya o ayetleri o haberleri alırken bunu da onun karşısında anlamamız gerekiyor. O dengeyi sağlamak için. Sen hazırlan, sen didin, sen yırtın yetmezse Allah'ın izniyle ben şefaat ed ederim. Allah izin verirse. Ama sen gayret senden olacak. Eğer orası ağır mı gelecek hafif mi basacak belli oluncaya kadar kimse kimseye faydası olmaz. İki ve indel kitabi İkincisi kitap amel defteri amel defterleri verilirken Hi orada her kula denecek ya son dersimizde işlemiştik ha umukrau kitabiye alın ey Allahın kulları amel defterlerinizi kendiniz okuyun dendiği zaman hatta yâ alme eyne yuqau kitabını nereden alacağı belli oluncaya kadar sonra tam açıklıyor efendimiz Aleyhisselam vesselam fi hi emfi fi şimalihi emmin vera-i sağ elinden mi alacak sol elinden mi alacak veya arkasından mı alacak bu ortaya çıkıncaya kadar yani amel defterini almadan herkes bir titreyiş içerisinde bir heyecan içerisinde kimse kimseyi anamaz yardım edemez Ayşem dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim bu da ikinci mekan oraya hazırlan amel defterini sağ elinden alabilmek için yap yaşa benden sonra daha yaşın genç ey Aişe Allah ne kadar ömür verirse ben Resulullah'ın hanımıyım deme sakın sen amel defterinin sağ tarafını doldur öyle yaşa öyle gel Allah'ın huzuruna ki amel defterini sağdan al mizanda sağ taraf ağır gelsin ve indes sırati üçüncü yer kimsenin kimseyi hatırlayamadığı üçüncü yer indes sırat sırat köprüsünün yanında Orada da kimse kimseyi hatırlayamaz. İza vudi'a beyne cehenneme. Cehennemin iki yakası arasına açılan o köprü olan bütün insanların geçeceği Sırat Köprüsü açıldığında, oraya konduğunda orada da kimse kimseyi hatırlayamaz dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buralarda var. Sıratta var, mizanda var, amel defterlerinde, havuz-ı kevserin önünde, yanında var. Oralarda onun duası Allahümme sellim, Allahümme sellim ya Rabbi selamet ver. Allahum selamet ver, ümmetimi koru, Müslümanları koru diyecek. Fakat siz ey müminler şu amellerinizle, yaşantınızla farzlara bağlanmanızla, haramlardan kaçmanızla Sünnetime temessük etmenizle bana yardımcı olun, destek olun ki ben de size şefaat edebileyim. Fakat şefaat haktır muhterem kardeşlerim. Öyleyse oralarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine layık olabilmek için bir hayat sergilememiz gerekmektedir. Çünkü onun şefatı diğer şefaat edicilerin şefatı Allah'ın izniyle, o şefatı hak eden Allah'ın izin verdikleri kulları için olacaktır muhterem kardeşlerim. Sözümüzün sonu biiznillahü teala şöyle bir şey olsun onunla tamamlayalım. Sırat köprüsü ile havzu kevseri arafı bir sonraki derse bırakalım vaktimiz dolduğu için inşallah. Muhterem kardeşlerim muhtereme bacılarım iyilik yapalım Allah'ın izniyle. Yani iyilik her birimizin lugatında ne anlama geldiğinin hiçbir önemi yok. Salih amel manasında iyilik yapalım. Salih amelin salih amel olabilmesi için Kur'an'a ve sünnete uygun olması, ihlaslı bir şekilde yapılması gerekmektedir. İyilik yapalım fakat her yaptığımız iyiliği hemen unutalım. Niye? Çünkü hiç yapmamış gibi tekrar yapalım. Unutmayalım ki onları unutmayan Allah var. Tekrar edeyim. Hep durmadan iyilik yapalım ama hiçbir iyilik yapmamış gibi hemen unutalım ve şunu bilelim ki o iyilikleri unutmayan Allah var. Sonra yaptığımız kötülükleri, günahlarımızı, kalp hastalıklarımızı, marazlarımızı hiçbir zaman unutmayalım. Ki onlardan dolayı durmadan Allah'a tevbe edelim ama asla ümitsiz de olmayalım. Zira onların hepsini affeden bir Allah var. Ölçümüz bu olsun inşallah. Böyle bir hassas dengeyle korku ve ümit arasında yaşarsak Allah'ın izniyle Mahşer meydanına, Allah'ın huzuruna, hesaplaşmaya, amel defterlerini almaya, terazinin başına böyle bir hassasiyetle, böyle bir ahiret endişesiyle gelirsek inşallahü teala Rabbim yüzümüzü ak edecektir. Rabbim bizleri utandırmasın. Rabbim bütün günahların karşısında daha büyük ağırlık sergileyen kelime-i tevhid'i söyleyebilmeyi, onu söylediğimizi inanarak söyleyebilmeyi, gereğince yaşamayı ve son nefeste de O'na inanarak, O'nu söyleyerek son nefes verebilmeyi Rabbim bize nasip eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Ve selamun adel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rıza'inillahi ta'adelfatihate ma'assalamatü. Allahümme sallâ.